Murat Can Tombil Merhabalar 94.9 Açık Radyodosanız ve iklim için Programı başladı Ben Can Tombil Ben de Ömer Madra Bay Yücel Sorbarız Desteği için de dinleyicimiz ve dostumuz olan Fundaklar'a teşekkür ederiz Evet bir süredir en azından ben yer almıyordum bu iklim için programlarında o sırada da dünyada anüstü sayıda <gülüyor> iklim e, durumunla ilişkisi olan araştırma yayınlandı. Yani hepsi bir trajedi e, içeren çok önemli şeyler. E, sabahleyin de bir kısmından bahsetmiştik daha önceki e, pazartesi dünkü toplam e, şeyimizde de açık gazete programında fakat Yani baş edilemeyecek bir neredeyse hale geliyor tıpkı iklim değişikliğinin kendisinde olduğu gibi David Suzuki'nin çok kayda değer bir yazısına rastladık 26 Ağustos tarihli Common Dreams internet gazetesinde çıkmış sitesinde yani şöyle diyor eğer iklim haberlerini takip ediyorsanız ki mutlaka etmelisiniz herhalde küresel ısınmanın bir e, yavaşladığına dair haberlere de rastlamışsınızdır. Hayat üstleniyor ona. Bir yavaşladı geriledi filan gibi. Aslında bu tamamen bir tuzak. Yani <gülüyor> e, fosil yakıtların, kirletici fosil yakıtların azalan rezervlerine karşı tamamen dünyayı bağımlı halde tutmak için çıkarılmış bir şey. Ve iklim bilimini reddedenler de bu yavaşlamaya şey yapıp bel bağlayıp e, yani tamamen bilgisizlik ve korkuları yayarak e, cehaleti ve korkuları bunu çıkarttılar. Ama durmadı. Durmadığı gibi küresel ısınma arttı da diyor ve bütün e, meşru bilimsel araştırmalar iklim e, araştırmaları son dört yılın Kayıtlara geçmiş en sıcak dört yıl olduğunu ve 2017'nin de 41. birbirini peş peşe gelen peşi sıra gelen 41. yıl olduğunu yani küresel e, hararet e, şeylerinin 20. yüzyıl ortalamalarından yüksek olan 41. yıl olduğunu. Bizde de öyle birer abi e, ortalamalar sıcaklık ortalamları son 40 yılın en yüksek. sıcaklığı olarak ölçülen günler oldu. Evet, bütün dünyaya uygun gidiyor. Yani e, üstelik de bilim insanları daha da sıcakların artacağını, daha fazla sıcak dalgaları önümüzdeki birkaç yıl içinde. Yani muhtemelen bu ikli, insan kaynaklı iklim yıkımını e, durdur, yavaşlatacak ve sonunda da durduracak her türlü tedbiri hemen almaya başlamazsak e, durum ...çok kötü olacak diyor David Suzuki... ...çok tanınmış bir iklim... yani ...iklimle... ...yıllardan beri uğraşıyor... ...Kanadalı... ...aynı zamanda radyocu... ...programları filan da... <gülüyor> ...devam ediyor... ...yani aslında hiç çözüm eksikliği yok... ...sadece siyasi irade eksikliği var... ...diyor... Yani ...bu yılda... ...bir rekor kırılacak yıl... ...sıcaklık rekorlarının... Kırılca bir yıl olduğunu söylüyor ama eskilerin dediği gibi daha hiçbir şey görmediniz diyor çünkü köstasima durmadığı gibi sadece bir artış hızında bir yavaş, hafif bir yavaşlama gözüktü ve bu da bitti artık yani doğal faktörlerin de önemli bir rol oynadığını eklemiş yani doğal, okyanuslarda ve güneş döngülerinde de. Akımlarda da doğal bir çeşitlilik de volkanik, volkan intifaları filan da insan faktörlerinin yanı sıra Asya'daki aerosol yani kirlenmenin de yanı sıra e, yavaşça 1999'da 2014 arasındaki 15 yıl içinde ısınma hızının oranında bir hafif bir yavaşlamaya yol açtı. bunu da bütün ink inkarcıları da bunun üstüne atlayıp, ha ne yaşasın buz geliyor. Boşuna biz kömürümüzü, petrolümüzü çıkartmaya, petrol boru hatlarımızı döşemeye devam, devam edelim. edelim. Sanki ayrı gezegende yaşıyoruz. Evet, yani. evet. Aynen öyle. Ve e, yani e, sonuç olarak bir Birçok bazı bilim insanları da bu yavaşlamanın da olmadığını söyleyen araştırmalarda inlemişler. Onu da söylüyor. Yani yanlış ölçümlerde olmuş olabilir bazı yerlerde ya da eksik verilerle diyor. Ve sonuç olarak yani Paris anlaşmasındaki taahhütler dünyada ülkeler tarafından, siyasiler tarafından yerine getirilmediği takdirde yani bütün dünyada insanlar için hayatı fevkalade zor hale getirecek deyip iki araştırmaya e, değiniyor. Bir tanesi Fransa'da okyanus fiziği ve uzaktan gözlem yapma, Ocean Physics ve Remote Sensing diye adlandırılan bir laboratuvarın başındaki Florian Sevelleck adlı kişiye bir de e, Hollanda'dan Meteoroloji Enstitüsü, Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün başındaki Seabren Hauta gönderme yapıyor ve şunlar diyor. Bu yaz en az 2022'ye kadar, yani 19, 19, 20, 21, 22, 4, 4,5 yıl boyunca, belki 5 yıla yakın, çok ciddi bir ısınma, yeni bir ısınma dalgasının eşinde olduğumuzu söylemişler. Çok ilginç aslında şeyler yani. Nature Communications dergisinde yayınlanmış itibarlı bir saygın dergi ve e, iklim e, daha da sıcak bir döneme önümüzdeki 5 yıl içinde girlice eğer insan faktörleri olmasaydı çok da az olacaktı deniyor. Bu demek değil ki her yerde sıcak dalgaları kasıp kavuracak ortada diyorlar ama Sevbölek e, Deutsche Welle demiş ki yani bir yerinde dünyanın korkunç sıcakları olabilir. Bazı yerlerinde de bayağı soğuk olabilir ama esas olarak ortalamada büyük ısınmalar bekliyoruz önümüzdeki 5 yıl içinde diyorlar. Zaten ben de yaşadığım Kanada'nın British Columbia eyaletinde aynı şeyleri gördüm diyor David evet, Suzuki. Yani tamamen kontrolden çıkmış Kanada gibi bir soğuk bir yerde kontrolden çıkmış orman yangınları, duman ve işte parçacıklarla dolu hava ve insanlar evlerinden ...çıkmak zorunda, hastalıklarla... ...boş etmek zorunda kaldılar... ...ve bütün şeyleri hiç saymıyorum... ...diyor, o börtü böcek, Hı -hı. hayvanların... ...yok olan habitat... ...şeylerinin... ...ve büyük masraflara yol açtığını da... ...söylüyor ki, bu konuları çok iyi bilen... ...birisi David evet, Suzuki, bütün hesabı da... ...yapıyor yani... ...yalnız itfaiye değil tabi evlerinden... <gülüyor> ...gidenlerin barındırılma... ...yeme, içme masraflarının... ...karşılanması... Onlara ev, barınak bulma esnaphları filan var ve bütün dünyada da büyük e, rekorlar kırılıyor diyor. Yani ölümler ve yaralanmalar 1980'den bu yana artıyordu ama hızla şimdi arttı Dünya Meteoroloji Örgütüne göre yani şu anda acayip bir rakam vermiş. Şu anda dünya nüfusunun yüzde yani üçte birine yakını e, uzatılmış, uzayan aşırı hava, sıcak dalgalarının bulunduğu bölgelerde yaşıyor. Dünyanın üçte birinden bahsediyoruz. Aşırı hava olayları, işte fırtınalar, kuraklıklar veseller hem tarımı e, tehlikeye atıyor. Hasatları hem de e, mülteci çok önemli bir şey. Krizine Bir de sağlık neye yol açıyor. Üçlü bir şey var. Yani Bunlar beslenme, şey. mülteci ve sağlık. Henüz bildiklerimiz. Yani tahmin, tahmin ettiklerimiz. <gülüyor> evet bu tespit edeceğin yani aşırı e, hava, olağan dışı hava e, özellikle mesela Asya'da 50 dereceyi yani aşan. işte bunları sık sık konuştuk. Bu programda da konuştuk. Hı -hı. Cezayir'deydi galiba bir tanesi 51 derece filan gibi şeyler. Ayrıca karayiplerde ve Atlas e, okyanusların Atlantik bölgesinde de, ta İrlanda'ya kadar uzanan bu son milyonlarca insanı e, etkileyen bu son selleri ki 3 aydan beri Hindistan'da devam ediyor, onu söyleyemem işte, bir, bir tarafta selde suda, bir tarafta yangında. Evet. abi Ve Şimdi biraz böyle geçti. Evet, yani. E, Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Talas da demiş ki bu olayların hepsi yani daha doğrusu pek çoğu iklim değişikliğinin giderek artan sera gazı konsantrasyonlarının insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor oluyor demiş. Yani daha da sıcak daha da sıcak dalgaları daha da yükselen fırtına seller öngörülüyor. Ve Ama bunu çözebiliriz. Çözümlerde hiçbir sorun yok. Sadece siyasi irade var. E, eksik olan diyor ve şöyle bitirmiş David Tuzuk yazısını. E, mesele şu soru. Biz önümüzdeki bu kanıtlardan gözümüze bakan gözümüzün önündeki bu kanıtlardan ders çıkaracak mıyız yoksa gene fracking, kaya çatlatma Kanada'da çok önemli bir sorundu. Evet, Amerika bir de, de. De. İşte petrol boru döşemeye devam edecek miyiz? Ki bu Türkiye'nin de sorunlarından ya da okyanuslardaki araştırmalara devam edecek miyiz? Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde ve kömür endüstrisinde canlandıracak meclisi. Türkiye'de de en önemli sorunlara değmiş. Kanada yakışıklı başbakanı yakından tanıyorsunuz ama evet. sizce çözülecek mi bu sorular? Ee, fazla da karar vermek için fazla da vaktimiz kalmadı, <gülüyor> kalmadı. diyor. Öyle bitirmiş. Yani Bir gelmeyle de Chris Hages'in sabahleyin de değinme fırsatı bulduğum yazısına bakalım. Yani insan medeniyetinin olağanüstü yükselişi, işte bütün bu tarım toplumları, tarım devrimi, şehirler, imparatorluklar ve sulama teknikleri, işte maden, metal kullanımından nükleer füzyona kadar bütün bu endüstriyel ve teknolojik gelişmeler... Hepsi son 10.000 bin yıl içinde gerçekleşti. Son buzul çağından, buz çağından sonra buzluğa çekilmeden önce zaten Kuzey Amerika'nın büyük bölümü tamamen metrelerce, yüzlerce metre buz örtüleri altında gömülüydü diyor. Şimdi gezegen bizim şiddetli saldırımız altında işte antroposen insan çağı adlı verilen bir döneme geçiyoruz. Bu çağ şiddete dayalı fetihler, savaşlar, kölelik, soykırım ve 200 yıl kadar önce başlayıp insanların kömür ve petrol biçiminde depolanmış, yüz milyonlarca yıllık güneş ışığını yakmasına tanık olan endüstri devriminin bir ürünü. Yani insanların sayısı 7 milyarın üzerine çıkmış durumda tırmanmış, karşılıklı bağımlılık içinde olan hepimizin sık sık konuştuğumuz yani hava, su, buz ve kayalar... Hepsi birbirine bağlı bir değişim halinde, hararet yükseliyor. Antroposende, insan çağda büyük olasılıkla insanlar ve diğer türlerin çoğu için ya yok oluşla ya da kitlesel bir soy tükenişiyle sonuçlanacak. Aynı zamanda bilinen yaşam biçimlerinin büyük çoğunluğu da devre dışı kalacak, iklim koşulları yaratacak. Yani ta 1896'da kim birkaç defa Ümit Şahin'le filan konuştuk, yazdık, ettik. 19. yüzyılın sonunda İsveçli bilimci Svante Arhengüs gayet net olarak İlk tespiti, tespiti yani. yapmış. Ama biz toplu intihara doğru uygun adım yürüyüşümüzü aksak, anlayamadık. Da sürdürmekteyiz <gülüyor> evet, diyor. Tamam. Yani bu küresel ısınmayı giderme, sağlatma konusunda harekete geçilmemesi, insanın ilerlemesi yolundaki o efsaneyi... Yani ...tam bir hmm. mitos aslında, mit. Ve biz insanların da akıllı yaratıklar olduğumuz hmm. <gülüyor> efsanesinin yanılsamasını olanca çıplaklığıyla açığa çıkartıyor demiş. Yani biz geçmişin bilgeliğini de tarihin... Ve gözümüzün önündeki yalın bilimsel gerçekleri de görmezden gelmeye devam ediyoruz diyor. Yani ekolojik, e, pardon elektronik sanrılar, bir takım görüntüler ve vaudeville tiyatrosu gösterileriyle büyülenmiş halde bakıyoruz ekranlara. <gülüyor> Ki kudret merkezlerinden çıkanlar da bunlara dahil. Onlar yaratıyorlar zaten bir bu evet, görüntülerin Bunlar da sonumuzu getirmek için biçilmiş kaftan. Yani bu tatsız gerçeklikten de bir kez söz etmeyi görün ki bunu açık radyoda en iyi bilenlerden bir kısmımız biz yani ne zaman söz edersek toplumun bir kısmı tarafından kınanmanız işten değildir diyor. Öyle yani, oluyor Amerika'da. Yani böyle bir manyaklık var diyor. Umut. Ya umut bir yerde var. Büyünü düşünce işte. <Gülüyor> i̇şte Neo McLean'ın sık sık söylediği gibi. Magical thinking. Bu modern öncesi toplumlarda ne kadar varsa şimdi endüstri çağında da baştan çıkarıcı olmaya devam ediyor. Umut kesilmez falan. Ve çok ilginç bir gönderme yapıyor ee, Yunan, kadim Yunan tiyatrosuna. Ate ile Nemesis iki tane e, Yunan tiyatrosunda zaman zaman gündeme getirilen, yardıma çağrılan iki minör tanrı, küçük Hı -hı. tanrı. İşte kendini beğenmişlik ve mağrurlukla, hubrisle, malul olanlar ...diye uyarıyor Yunanlılar, kadim Yunanlılar, kutsal varlıklarla bağlarını koparır, kaderi ya da onların deyişiyle... ...fortunayı alt edebileceklerini sanır ve tevazu ve alçak gönüllülüğü terk ederlermiş. Ben, biz tanrı olduk diyorlar artık. Yani mağrurlar kendilerini tanrı sanırlarmış ve mağrurlukları, hubris onları insanın kendi sınırlılıklarına karşı da kör eder... ve iki şey Tanrı, Tanrı Aten'in kimliğinde cisimleşen intihar deliliğine sevk edermiş bu durumda Tanrıların gazabına sebep olurmuş Nemesis'in kimliğinde cisimleşen ilahi adalet insanı trajediye ve ölüme götürür Hubris mağrurlukla zehirlenmiş olanların kökü kazındıktan sonra da denge ve düzen yeniden kurulurmuş hatta bir de örnek veriyor ünlü Antigone hmm. trajedisinde Koro kendini beğenmişliği ve mağrurluğu yüzünden bütün ailesi ölen Tebes hükümdarı ya da Teb kralı Kreona aklın yolunu çok geç gördün sen çok geç diyor Koro yani böyle bir durum var şimdi bir de bundan sonra da evrende yani gökbilimle uğraşan çok ıı, astrofizik profesörlerinden biri ünlüymüş Yıldızların Işığı yabancı Dünyalar ve Yeryüzünün Kaderi diye bir kitap yazan Adam Frank'la konuşmuş ve diyor ki gezegeni tahrip etmekte olduğumuz fikri bize insanlara haddinden fazla prim vermek olur demiş yani. Tabii ki yeryüzünün yeni bir çağa girmeye zorluyoruz ama uzun vadede biyosferin tarihine baktığımızda ...zaten gezegen... ...kendisi için ilginç olan neyse onu yapacaktır. Yeryüzü yeni... ...evrim deneyleri yapmaya devam edecektir. Gel gelelim, biz bu deneyin... ...bir parçası olur muyuz, olmaz mıyız... ...onu bilmiyoruz diyor. Evet. <gülüyor> Sonsuz. Muhtemelen, e, muhtemelen diyor... ...evrenin başka yerlerinde de medeniyetler... ...yükselmiş, karmaşık toplumlar... ...oluşturmuş, ardından da... ...sırf kendi teknolojik ilerlemeleri... ...yüzünden göçüp gitmişlerdir... <gülüyor> Gece gökyüzünde gördüğümüz her yıldızın gezegenlerle çevrili olduğuna inanılıyormuş. Yani biliniyor evet. bu. Frank Drake gibi astronomlar da gökbilimciler. Bunlardan 10 milyar trilyon kadarının yaşama elverişli olduğunu hesaplıyor. 10 milyar trilyon. trilyon. <gülüyor> Bunu kat sıfırla ifade edileceğini bilemeyeceğim. Yani bizimki gibi endüstriyel bir medeniyet geliştirirsen varacağın yol aynı olacak diyor. Adam Frank. Bu o durumda iklim değişikliğini tetiklememek için bayağı zorlanacaksın diye biraz umursuz bir yazı ve konuşmalı. Astronomlar çünkü kainat boyunca ileri medeniyetlerin kaçınılmaz ölümünü büyük süzgeç, büyük filtre diye adlandırıyorlarmış. Yani büyük süzgeç neredeyse içinden geçmiş olabilir miyiz diye bir makale yazan biri var, bir astronom, gökbilimci Robin Hansen. O şöyle yazıyormuş. İleri medeniyetler bir duvara ya da engele çarpar, böylece varlıklarını sürdürmeleri imkansız olur diyor. Yani Hensin'a göre insan toplumları da evrimleştikçe daha enerji yoğun hale gelir ve kendi yok oluş ve sil silin işlerini de garanti ediyorlar. İşte bu yüzdendir ki kainatta başka ileri medeniyetlere rastlamıyoruz diye teorize etmişler. Çünkü onlar kendilerini yok etmiş onlarda da gelişip diye Bilginç bir teori var. Bir medeniyetin kendini nükleer savaşta yok etmek için birtakım duygusal özellikleri olması lazım diyor Frank. Yani bazı medeniyetler işte ben bu şeyler yani nükleer silahları yapmayacağım. Bunlar manyak şeyler diyebilir. Bun, ama iklim değişikliği başkadır diyor. Ondan kaçamazsın, onu bırakacağım diyemezsin. Bir medeniyet kuruyorsan muazzam miktarda enerji kullanıyorsun demektir. Enerji geri besleme yapar gezegene ve sen kendini bir çeşit insan çağına, antroposene zorla sokacaksın demektir. Muhtemelen evrensel bir durum bu. Yani her yerde de böyle oldu diyorlar. Yani kendimizi, şimdi burada ilginç bir şey söylüyor Frank. Kendi ömür sürelerimizin ötesinde bir geleceğe odaklamakta yetersiz kalıyoruz Yani kendi hayatımızı düşünebiliyoruz diyor. ağır iklim değişikliğinin gerçekliğini ve bunun yol açacağı şeyleri kavramak zor oluyor kendi ömrümüz içinde bakıyoruz diyor. benim çok temel bir itiraz noktam var tabi burada ee, hani tırnak içinde zeka dediğimiz şey aslında çözüm de üreten bir şey <gülüyor> Ee, biz kendi çözümlerimizi görmediğimiz için şu an bu noktadayız ve bunları konuşuyoruz aslında yoksa çözüm nedir ne değildir onu çok gayet iyi biliyoruz, biliyoruz tabii. Ee, enerji diyor işte mesela makalede bilim insanı tesla 1800 yılında bambaşka bir enerji modeli aslında önümüze koymuştu biz onu bugün E, itibar etmediğimiz için çeşitli nedenlerden dolayı kömürün ve petrolün elinden çekiyoruz halen. Yani, yani bakışta bir e, bilinçli seçici bir körlük gibi bir şey var. Yani mesela bütün bu iklim değişikliği ağır iklim değişikliği senaryoları genelde 2100 yılına 100 yıl sonuna odak alıyorlar. Habire konuştuğumuz şey işte 2100'de kaç derece artacak diyor. Bu da diyor Frank, şu anda yaşayan yetişkinlerin çoğunun hayata veda etmiş olacağı bir tarih. İklim değişikliğinin gittikçe hızlanan oranına bakıyoruz. Bu projeksiyon zaten aşırı derecede iyimser. 2100'de. Çok de... aşırı iyimser. Evet. Evet. Ama bunu görsek bile bu yavaş çekim ya da yavaş gösterim toplumlara tsunami'nin gerçekleşmekte olduğunu düşünmeme fırsatı veriyor. Diyor. Bu çok önemli bir şey. Hmm. Ne aslında ne bir turist demiş değil mi? E, su u, tufanı mı bir şey demiş yani su tsunami yerine başka bir şey kullanmış su çığı, su çığı evet. demiş e, yani böyle bir şey var ama bunu düşünmeme imkanı veriyor çünkü bu mühlet şu anda yaşayan yetişkinlerin çoğunun ömür süresi dışında kalıyor yani bize bir şey olmaz yani yani. Onu, onu ben de çok körüyorum bana, bana kadar yeter mi evet, yani biyosferin bir parçası değiliz diyor Özel olduğumuzu sanıyoruz ve özel filan değiliz demiş. Yani bir deney yapıyor yaşam alemi biyosfer. Deneyin öznesi de biziz diyor. Yani 100 milyon yıl önce özne başkaydı, otlaklardı. O zamanki yeni evrimsel yenilik, inovasyon da otlaklardı. Otlaklar gezegeni değiştirdi, bütün işleyişi değiştirdi işte. ondan sonraki gezegen yani hayvanlar, dinozorlar bilmem ne filan otlaklar gezegeni değiştirdi. Ondan sonra gezegen yoluna devam etti. Başka şeyler yaptı. Ge Endüstri devrimi. Onun gerçekleştirdiği son deney demiş. Şimdi biz de ya bu deneyin bir parçası olacağız ya da gezegen yoluna biz olmadan devam edecek diyor. Çok ilginç. Mesela son 60 yıldan beri güneş sistemi içindeki bütün diğer gezegenleri İnsansız uzay araçları gönderip duruyoruz diyor. Bunu biliyoruz. Mars'ın üzerinde şuraya buraya gidip gelen gezgin araçlar var. Rover diyorlar onlara işte arabalar böyle. Gezegenlerin nasıl işlediğini genel olarak öğrenmiş bulunuyoruz. yani kontrolden çıkmış olan bu sera etkisini Venüs'ten öğrendik mesela Venüs evet. gezegeninden. Geleceğin gezegenimizin geleceği olarak da gösterilen bir gezegen bazı Evet. 800 da. derece. Orada kurşun eritebilirsin diyor. Mars'a şu anda tamamen kraç ve çorak bir dünya. Oysa bir zamanlar mavi mavi bir dünyaydı diyor. Okyanusu vardı. Elimizde iklimi öngörebilmemizi sağlayan modeller var. Ya yani öyle ki yarın Mars'ta hava ne olacağını bugün tahmin edebilirim diyor. İnsanlar sanıyor ki iklimi anlamamızın tek yolu yeryüzünün şimdiki halini incelemek. Alakası yok diyor. Bütün bu diğer dünyalar yani Mars, Venüs, Titan falan nasıl gezegen gibi düşünüleceğini öğretiyorlar bize. Hele Titan, Satürn'ün bir ayı olan Titan şaşılacak kadar zengin bir atmosfere sahip. Bunlar bize jenerik olarak, genel olarak gezegenlerin nasıl davrandığını öğrettiler. Biliyoruz diyor. Yani yaşamamız için elzem olan o ekosistem şekillenmesinin yani konfigürasyonunun ezelden beri gezegenin, biyosferinin bir parçası olmadığını belirtiyor. Yani bu tespit sıcak sularla, sıcak havayı Florida'dan yukarı Boston'a ve oradan Atlas Okyanusu boyunca ta ötelere taşıyan Avrupa'ya Gulf Stream körfez akıntısı içinde geçerli. Yani diyor ki Yeryüzünün teknolojik olarak en çok ilerlemiş şehirlerinde, kimi şehirlerinde yaşayan yüz milyonlarca insan, stream'in dağıtımını yaptığı ılıman iklime muhtaç durumda yaşıyor diyor. Gulf stream olmazsa çok zorda kalacak. Ee, kitabında. Ve oysa Gulf stream son buz çağı sona erdikten sonra yeryüzünün içine yerleştiği, belirli bir iklim durumu sırasında oraya yerleşmiş, belirli bir dolaşım, kalıbından, pattern'ından, örüntüsünden başka bir şey değil. Yani gezegenin sabit bir donanımı olarak bakıyoruz. Alakası yok Gulf Stream'in. Yeni bir şey diyor. Yeryüzü hakkında düşündüğümüz her şey onu önümüzde bulduğumuz şu tek andan ibaret sayıyoruz diyor. Oraya bakıyoruz. Biz de onu gezegeni itekleyip duruyoruz ve fena itekliyoruz. Bu geçişleri yapmak için fazla zamanımız yok. Artık şunu anlamamız lazım demiş Frank. İklim değişikliği bizim ...kozmik ergenliğimizden ibaret diyor... ...bu benzetmeyi nasıl buluyorsunuz? <gülüyor> İlginç bir şey. Yani bunun böyle olacağını... ...önceden bilebilmeliydik diyor... ...sorulacak soru da şey değil diyor... ...acaba iklimi değiştirdik mi? Değil. Soru şu olmalı... ...elbet değiştirdik iklimi... ...başka ne olmasını bekliyorduk ki... Tabii, ...diye sormalıydık... Tabii. ...yani kendisine... ...büyük güç bahşedilmiş olan bir ergen gibiyiz diyor... Hani şu bizim oğlana ya da genç kıza arabanın anahtarlarını verirsin ve Allah yardımcın olsun inşallah başarırsın falan <gülüyor> gibi bir şey dersin ya yani çok içme filan. İşte tıpkı onun gibi halimiz tam da buzur diyor. Yani iklim değişikliği bizim ileride başımızdan gitsin def olsun istediğimiz bir sorun değildir. Hani ergenlik çağında da başımızdan def edeceğimiz bir şey ...saymamız nasıl söz konusu değilse... ...bu da onun gibi diyor. Yani gemiye kaptanlık dümende kalmamız gereken... ...kaptanlık etmemiz gereken... ...tehlikeli bir geçişteyiz diyor. Soru da şu diyor. Kendi gücümüzün getirdiği bu sonuçlarla... ...baş edebilecek kadar akıllı mıyız acaba? İklim değişikliği bir çevre kirliliği sorunu falan değil. Daha önce karşılaştığımız herhangi bir çevre sorununa... ...benzer bir yanı da yok... bir anlamda bir çevre sorunu da değil. Gezegende bir geçiş süreci. Gezegeni biz bunun içine itmişiz zaten bir kere. Temelde bir medeniyet olmanın yeni bir yolunu bulmak zorundayız diyor. Ve üç model diyor. Üç yörünge. Ya belki yüzde yetmişini insanlığı yok edecek bir kitlesel yok oluş ardından da sarsıntılı bir istikrar süreci. İki toptan çöküş ve yok oluş. Üçüncü de en tabii bizim için geçerli olan biosferi korumak ve onu sadece insanlar için değil, aynı zamanda gezegenin sağlığı içinde daha çeşitlendirilmiş, daha üretken hale getirmek üzere insan toplumunun yeniden konfigürasyonu dramatik bir şekilde. Bu bizim bir, fosil yakıt tüketimini durdurmamızı, iki bitki temelli beslenme biçimini benimsememizi, üç hayvancılık tarım endüstrisini hepten ortadan kaldırmamızı ve dört, Ee, ve beş, çölleri yeşertmemizi, yağmur ormanlarını da geri kazanmamızı içeriyor diyor. Yani devrilme noktasına ulaşılır diye de uyarıyor. Biyosfer öyle bir bozulmaya uğrar ki kontrolden çıkmış iklim değişikliği durdurmak için artık hiçbir insan faaliyeti işe yaramaz. Venüs örneğine dönüyor ve diyor ki Venüs'teki su azar azar kayboldu, karbondioksit birikti. Venüs ısındı. Isınma Onun ısınmasını daha da artırdı. Bu artış onu daha da çok ısıttı. İşte çöküş modelinde olacak şey bu. Gezegenlerin kendine özgü düşünüş tarzları vardır. Süper karmaşık sistemler. Topu bir kez yokuştan aşağı yuvarlanmaya bıraktın mı İşte gidersin. En büyük korku da budur diyor. Onun için Paris anlaşmasındaki gibi iki dereceyi aşmayı istemiyoruz. Çünkü bir açtık mı gezegenin kendi iç mekanizmaları devreye girer. Nüfus taş gibi düşer. Tam çöküş. Tüm medeniyet kaybolur giderdi. Evet yani çok karanlık ama durum bu. Önümüzde aynı. seçenekler. Suzuki de aynı Maalesef. şeyi söylüyor. Chris Hedges'in konuştuğu bütün e, astronomlar Frank Başta söylüyor. Yani dünya gezegenine elveda derken yeterince sizin için sıcak mı diye iki makale birden aynı şeyi söylüyorlar. Hı -hı. Durum budur yani iklim için programında. Kapatmadan önce bir duyuru yapayım Hemen abi ben de. Ee, biliyorsunuz 12-14 Eylül tarihleri arasında San Francisco'da e, küresel iklim eylem zirvesi gerçekleştirecek. Onun öncesinde e, 8 Eylül'de dünyanın dört bir yanında iklim değişikliğine karşı birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Evet. Burada da 350.org'un bir e, duyurusu var. Türkiye'de de yerelden iklim için çıkacak seslere önem veriliyor. Ee, özellikle yerel yönetimlerin harekete geçmesi ve sonuç taahhütler vermesi için bir takım çağrılarda bulunuyor. 8 Eylül'de herkesi buna katılmaya davet edebiliriz. Biz de çeşitli programımız evet, var. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşabilme fırsatı da bulabiliriz. Sarıyer'deki Liyos'ta düzenlenecek olan bir zirvede, daha doğrusu bir konuşmada, bir forumda 8 Eylül'de hep beraber olacağız. Birçok sivil toplum kuruluşuyla beraber konuşmalarıcılardan bir tanesi de Ömer Madır olacak. Yani çözümler önümüzde ama mecburuz bunları kullanmak için bastırmaya. Evet. Evet, evet. Önümüzdeki hafta evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.